اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كما لله وكما يليق بكماله بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان خلقها لوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا İllâ'l-mufallîn el-lezînehum alâ falâhihim dâimûn Sadakallâhul-azîm Ve bellâ'nâ Resûluhun nebiyyül haşimiyyül kerîm Ya ilahel âlemin, zahir ve batınımızı envâr-ı imâniye ve Kur'an ile münevver eyle Nâfsin ve şeytanın şerrinden bizleri masûl ve mahfuz eyle Hakikatı, salat, idraka bizleri muvaffak eyle. onu ifaya bizleri muvaffak eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefiye beyle. Amin. Hürmeti seyyidin ve selin. rabbil alemin. Teren Müslümanlar! Yine Cenab-ı Hakk'ın ihsan ve inayetine sığınır. Onunlu tuna dehalet ederiz. Bir evvelki hafta ona dehalet ederek namazın mücme'l hulasasını bir fihrisini arz etmeye çalıştım. Kelimeyi şahadet ve kelimeyi tevhidle omuz omuza Allah nazarında kıymet taşıyan hava ifadesiyle at başı giden namazın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 teneffüs etme ameliyesi olur. Mescitler bu teneffüsün mahalli olur. Mescitlerden ahuva halinde, kıraatlar halinde, teşvirler halinde, tehliller halinde ve tahmidler halinde semalara doğru yükselen, Allah'ın nazarı rahmet ve reffetinin celbine vesile olan bütün bu mukaddes ibadet eskar taat, Müminin tenafüsü maiyetinde semalara doğru yükselir. Namazda müminin nazarı muttasıl yukarıdadır. Allah büyüktür diye başlar. Kevni mekanası sığmayan ancak tenzi mahfi olarak kalbinde duyduğu ve bildiği bir mana olarak Rabbi Rahim ve Rabbi Kerim'e kalbinde teveccüh eder ama nazarı muttasıl yukarıdadır. Sanki -i Ekrem i vesselamın ubudiyetle aşıp, keşfedip, beşere bir ziyafet soklasında surfanda hurma olarak takdim ettiği namazı kendisi de yine namazda kazanacak, ruhunda ve vicdanında duyacak gibi onun yüzü ve gözü mele-i âlâda, âlâda, yukarılarda muttasıl bir ideal kovalayıp durmaktadır.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 Manasını size peyderpey arz etmeye çalışacağım sözünü vermiştim. Cenab-ı Hakk'ın inayetini diliyor ve dileniyorum. İnşallahü Teala gönül hayatınız ve ruh hayatınız açısından namazın manasını takdimde müjdemi faydalı kılsın. Hakiki namazı size idrak ettirsin inşallah. İnsanın ayz ve zafının ilacı namazla tedavi edilir ve giderilir.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 Mesela inat gibi insanın mahiyetinde bir şey vardı, bir istidat ve kabiliyet vardır, bunu arz etmiştim. Bu Cenab-ı Hakk'a rahmetle rezonans olma sayesinde insanı hala illiğine çıkaran bir şeydir. Zira insanın hakta sebat etmesini temin eder, dişini sıkar, zireklik gösterir, direnir, ben bir kere hayatında fıtratı saniye celp etmek,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 ve senin evçi kemâla çıkmana vesile olur. Hırs da böyledir. Uhrevi güzelliklerim, cemali bâ kemâli kazanmayı ancak hırs sayesinde elde ederiz. Hırs insanın mahiyetine konmuştur, cennette köşkünü, sarayını genişletsin diye veya daha âli insanlara has keyfiyet olarak zevki ruhânisini ariz ve amik kazansın, iktisap etsin diye Rabbine kullukta derinleşsin ve utlaşsın diye, bilmesin diye, Rabbim sana ibadet ne kadar tatlıdır, Daha âlisine beni ulaştır desin diye hız konmuştur mahiyetine. Rab'le arasındaki alaka kesilince, insan Rabbinden kopuk hale gelince, bu defa bu hırs suyu istimal edilir. İnsanı Rabbinden uzaklaştıracak şeylere sarf edilir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 aç gözlü yaratıldı. Bir tane için kapana kısılacak maiyette yaratıldı. Ama bu uhrevi güzellikleri celbetmek, onlara gönül vermek, gönlünü bakî alemin sermedi güzelliklerine kaptırmak için verildi. Ancak bunu namaz yoluyla temin edebilir. İnnel insane hulika haluam. İnsan aç gözlü yaratıldı. Haris yaratıldı.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 Teş'in ücretin meftunu ve müptelası bulunduğundan, musibet başına gelince basar feryadı. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ Hayır Hayırda eline geçtiği zaman, sımsıkı cimri kesiliverir. Öylesine tutar ki, tek kuruşun elinden kaçmasına imkân vermez. Niçin? Haristtir. Biri bin etmek ister. Zavallı bilmiyor ki. Dünyada kendisine verilen şeyler,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 Hakiki namaz kılmaya, muvaffak kılmak suretiyle bu duygu ve istidatları yolunda inkişaf ettirmeye, bunlardan alınması gerekli olan semereyi almaya rüzgarı muvaffak kılsın. Bu korkunç, marazi ruha karşı Kur'an-ı Kerim bize ilaç gösteriyor. اِلَّا Musallin, اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ دَا Ancak namaz kılanlar böyle bir sakatlığa düşmezler günde beş defa Rabbin huzuruna gelen, gece sıcak köşeğini terk eden, Allah'ın tebcilatı ve takdiratına değer verip de tetecafâ cunûbû m'anil madâci'i ferman-i sübhanesini dinleyerek, yataktan yanını uzaklaştıran, Rabbin rahmetini ümit ederek, Rabbin azamet ve heybetinden korkarak, gecenin siyah sülükleri üzerine iki tane ah perçinlemeye çalışan,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 İleyhi yesadül kelimut tayyib ve amelus salih. Salih amel ve güzel sözler. Tevhidden, tesbihten, tekbirden daha güzel söz mü olur? Allah'a yükselme yakatında olan tek kelime ve cümleler bunlardır. İleyhi yesadül kelimut tayyib ve amelus salih. Salih amel ve güzel sözler. Arızasız sözler, kusursuz sözler.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 Nehabetin verdiği ürperti ile titreme. Bunda dahi bir zevk vardır, zira Allah'tan korkmada ciddi bir zevk vardır. Namaz bu sılayı temin eder. Zira namaz, erkan-ı imaniyeyi hatırlatır insana. İnsan, ''İyyâka nabudu ve iyyâka nestaîn'' derken, ''Rabbim sadece sana kulluk yapıyorum'' der. Böylece Rabbin mabudiyetini itiraf etmiş olur. Tahiyyatu oturduğu zaman eşhedü en la illallah derken hayatta bir kere demesi farz olan kelime-i şahadeti yenilemek suretiyle ahdü peymanını yenilemiş olur. Ben bir kere az görüyorum Rabbim. Günde 50 defa senin huzuruna gelsem, el pençe divan dursam, sana karşı olan bağlılığımı ifade eden eşhedü en la illallahı söylesem yine de sana karşı arzuvudiyette bulunmuş olamam.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 Yer yer Tur'da mütecelli Hz. Musa'nın yanına, yer yer gökten yağan bir esrar halinde tecessül ve temessül eden Hz. Mesih'in yanına ve yer yer en müzeci enbiya Hz. vesselam'ın yanına götürüyor. Esselamu aleyke ey yühen Nebi diyorsun. Hüzura çıkmış gibi, diz dize vermiş gibi, tıpkı onu kendi karşında tasavvur ediyormuş gibi Esselamu aleyke ey diyorsun.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 Belli şekil ve kalıplara sokuyor da böyle yapın diyor, ben bundan râzıyım buyuruyor. Namaz bu manayı ifade ettiği için namazda gönül itminan ve inşiraha kavuşur. Gönül itminan ve inşiraha kavuşanlara müjdeler olsun. İşte bu itibarladır ki, dudağı lâl-ü güher döken Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, yer yer o müezzini muhteşemine şöyle ferman ederdi.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 fakat bir bakıma ümit gamzeden raşaler içinde mescide doğru koşuyor. Erhna ya bilal diyor. Bir ağırlığı üzerimizden atmak değil, bir vazife-i mükellefiyetten kurtulmak değil. Midemizin gıdasına mukabil, bağırsaklarımızın kutuna mukabil, ruhumuzun ve kalbimizin gıdası olan namaz almak yukarılara doğru ruhen pervaz edip uçmak için erihna ya Bilal. Bizde müezzinin seslenişine böyle bakacak. Mescide koşarken bu hava içinde koşacak. Cenab-ı Hak'ın karşısında el pençe divan dururken tam huzur idrak şuuru içinde duracak. Rabbimize karşı Efendimizin fiilen yaptığı bu miraçı namaz süllemiyle, merdiveniyle eda etmeye çalışacağız. Namaz budur. Bunu kılanlar vardır, kılmayanlara da Allah muvaffak kılsın. Onlar da kılsınlar inşallahü teala. İliklerine kadar müminlere zevk hazdeder et, ettirerek Cenabı Hak namaz kılmaya muvaffak kılsın. Bu manada namazdır ki insanı her türlü fuhşiyat ve münkerattan alıkor. Çünkü bu manada kılınan namaz günde 5 defa Allah'la ahd ü peymanı yenilemek manasına gelir.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 Rabbisine kurbiyeti ideal edilmiş. Onun arkasından koşan bir kimse kendisini Rabbinden uzaklaştıracak fuhşiyat ve münkerata inhimaktan yine sahih hadisin ifadesiyle yılandan çıyandan kaçıyor gibi kaçacaktır. Ve en yekrahu en yauda fil kufr kema yekrahu en yuquda fe İmanın tadını tatmış üç sınıfı saydığı yerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem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 Öyleyse imanın tadını tadanlar yeniden küfür ve kükre sebebiyet verecek şeylere itildikleri ve çekildikleri zaman ateşin içine götürülüyorlar gibi bir ter içinde zorlanıyor gibi bir hava içinde bir his duyacaklar ikrah edecekler girmemek için lazım gelen her şeyi yapacak yılandan yandan kaçar gibi kaçacaklar onun için namaz fuhşiyyat ve münkerattan men eder, anlıyor musunuz manasını? Bu ruh ve bu şuur içinde bir eda veya tebiye, bu ruh ve şuur içinde bir elfençe divan durmak, bu ruh ve şuur içinde bir ahdü peyman yenilenmesi, insanın Allah'la olan bağlarının, rabıtasının kuvvetlenmesi demektir. Çok kolaydır. Fakat yapanlar için, çok zordur, meselenin neşvesine eremeyenler için, Cenab-ı Hak, huzuruna getirdiği gönüller olarak bizleri, bu işin gerçeğine ulaştırsın, neşvesine erdirsin inşâAllah-u Bir kere huzuruna gelmiş kimseleri, Badem'a, mas masiyete inhimak etmeden masum ve mahfuz buyursun. Bu noktayı nazardan idi ki, namaz nasıl Allah'a kurbe bir vesiledir,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 Bu onun için farka ayinat efendimiz beyn al abdi ve küfüri terk et salah buyurmuştu insanla küfür arasında Farika alamet ha'il Allah mafazası usun terki salattır ve onun için yine farka ayinat efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardı man sala salatana ve stqbal akbletana wa akal zabihtana fa muslimu ladi lahuzimma tu ve zimma tu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 Atlaftakiler görülmez. Sadece görülen tek şey vardır, mesciddir, mihraplarıdır ve minberleridir. Bir an evvel Huzurullah'a gelmek, bir an evvel ubudiyetini ifade etmek için bir çırpınış vardır. Daha derin manasıyla ben Gavza-i Tahile'ye koşuşta bunu bütün ruhumla iyiliklerime kadar idrak etmiş, çok duygulanmış ve Resul i Eknem'e karşılığa katımın fevkümde. Mubarek başına doğru yaklaşırken, omuzunda seccadesi, koşa koşa yanındakini, sağındakini, solundakini görmeyen insanların ona doğru koşuşlarını görüş içinde, pabuçları elinde koşuşlarını görüş içinde, henüz kollarını indiriyor, abdest almış koşuş içinde, saçını taramaya imkan bulamamış,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 köyünün toprağına cihanları feda etmek üzere sana koşuyoruz. Bu anda gönlün duyduğu ve hissin o istikamette feveranı, dil buna terzüman olmadan hacizdir. Hele aradan seneler geçtikten sonra benim bunu dile getirmem hiç mümkün değildir. Evet, namaz böyle bir koşuşun neşvesini yanağında, yanağının gamzesinde taşır. Namaza baktığınız zaman siz vicdanınızda bunu duyarsınız. Müminler bunu duyar. Münafık bunu duymadığı için namaza namazı def'ü belakabilinden eda etme niyetiyle, havasıyla ve edasıyla gelir. Ve iza kamu ile salati kamu kusala. Yura'una nas ve la yezkuruna Allah illa Namaza kalktıkları zaman uyuşuk uyuşuk kalkarlar. Miskin miskin kalkarlar. Çünkü imanları sayesinde bu neşveyi elde etmemişlerdir onlar. Angarya kabilinden, Sukra kabilinden yaparlar, Defi Bela kabilinden yaparlar, Defi Bela kabilinden yapılan şey de esni esni olur, gerine gerine olur, uyukluya uyukluya olur, ölü ölü ölü olur, bir ruh meskeneti içinde eda edilir, bir mümine yakışır hava ve eda içinde şudur, mümin dizdedir.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 gerdan kıra kıra, boynunu düşüre düşüre Rabbin huzuruna gelir. Ah şunu bir bitireyim de dışarıya çıkayımdır. Bu kötü durumu, müminin kalp simasında leke sayılacak, Rabbin karşısında mümini mahcup edecek bu kötü durumun, kalplerimize ta kurmasını Allah imkan vermesin. فَوَيْنُ لِلْمُصَلِّنَ الَّذ۪ينَهُمْ عَنْ salatihim sahun.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 İya kena budu. Ağır bir işin altına girdik. Götüremeyeceğiz bu yükü. Başından sonuna kadar kalbi seninle beraber tutmak. Senin muhabbetin altında titrer hale getirmek ne çetin vazife. İya kenasayin. Yardımı senden istiyoruz. Destek ol bu işi tamamı erdir. Yardımcı ol namazı da zaman bitirmemize yardım et. Namazın manasını hayatın bütün safalarında devama muvaffak kıl. İyyake nestaîn. Hayatı namazdaki istikamete göre düzenlemeye muvaffak kıl. İyyake nestaîn. Bütün dehrin hadiselerine karşı, mukavemet sulh hadiselerine karşı, belimizi bükecek, bizi rüku ve secdeye götürecek hadiselerine, baskılarına karşı yardımı senden istiyoruz. İya nestaîn. Bizi doğru yola ilet. Nebilerin çizip gittiği, senin şehrah dediğin sırat-ı müstakime hidayet eyle, ihdine sıratel müstakim diyoruz. Rüka gidiyoruz, Allah'ı tesbih takdis ediyor. Sübhane Rabbiyel ala Sübhane Rabbiyel Azîm diyoruz. Seni tesbih ederiz. Ey âli olan Rabbimiz, ey azim olan Rabbimiz seni tesbih ederiz diyoruz. münim ve müfattîl veya müftîl olan, o olduğunu itiraf ediyor, Elhamdülillahi Rabbul Alemin'le bir ahdi Peyman yenilenmesi yapıyoruz. رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ هَمْدًا تَيِّبًا كَذ۪يرًا مُبَارَكًا ف۪يهِ diyor. Kavamede dahi ona yeni bir hamd yapıyoruz. Ayakta durmaya bizi muvaffak kılan Allah'a Elhamdülillah diye başlıyoruz. Hesabın ağırlığı altında belimiz rükülüp derek rükuya gittikten sonra yeniden kavemeye doğruluyoruz. Bu mahsalları veren Allah'a yeniden Rabbenavalekelhamd. Evet doğru ya Rabbi, hamt ve minnet sana diyor. Kendinden bir ah tüpeyman yenilemesi yapıyoruz. Bazen Rabbenavalekelhamd demeyi az görüyoruz. Rabbenavalekelhamd. Hamdan tabiben kâtiren mübarek en fi. Hamdan mil al ve mil al ve mil ama beynehuma diyoruz. Bunu bir sahabi resul ekreme. Rüküda kavuşmuş olmanın havası içinde söyleyince. Rüküda Resûl-ü e kavuştu. ayağa kavemaya kalkınca ''Rabbena ve lekel hamd, hamdan tayiben kesiren mugâreken fi dedi. Bu ses hafif hissedildi. Allah Resulü selam verdikten sonra ferman ettiler. Şimdi bu sözü söyleyen ortaya atıldı ''Ben'' dedi. ''Niçin ya Resûlallah?''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 İn evvel ma muhasesebü bihi'l abdü salatu. Fe in salahat faqad aflaha. Bir rivayet budur. Ve in fasadet faqad khaba ve hasira kemâ kâl. İktâ insana sorulacağı şey namazıdır. Namazını taslamam eda ettin mi? Yerine getirdin mi? Şayet namazı insanın sağlam eda edilmiş ise o insan kurtuldu buyuruyor.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 Müzekkir ve muhtirler pek çoktu, vaiz ve nasihler mevcuttu. Ne diye gelip cehenneme girdiniz, niçin buraya girdiniz, işiniz ne? مَا fi ف۪ي سَقَرْ قَالُوا لَمْنَكُمْ مِنَ Namaz kılmıyorduk, ezan okunuyordu, biz davet ediliyorduk, müzekkir ve muhtirler vardı, bin hadise tarrakalarla bizi Rabbin huzuruna çağırıyordu ama biz kendimizi aşamadık, Secde ile gururumuzu kıramadık, Rabbin huzuruna gidemedik, el bençe divan duramadık, namazı eda edemedik, orada yüz yere vurmadığımız için burada baş aşağı cehenneme kayaya geldik.